İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel Günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın İzel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftanın karikatürleri ne, neler var üzerinde, ne üzerinde? Şöyle diyeyim, önce UNESCO'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan o 1800 sayfalık raporu vardı. Avrupa Avrupa değil, dünya ayağa kalktı. Çünkü rapora göre gezegenimizin, ya konuyla siz çok ilgili değilsiniz ama kusura bakmayın, biraz zamanınızı alacağım. Gezegenimizin <gülüyor> durumu gerçekten endişe vericiymiş. Evet, ee, biz de gördük o raporu. yani dünya çevresinin yüzde yetmiş yüzde insan faaliyetleri tarafından ciddi şekilde bozulmuş. İyi haberse denizde durum o kadar kötü değil. Sadece yüzde bozulmuş rapora göre. Yanlış okumadıysam. rapora insan. göre. Fakat başka bir araştırmaya göre asıl büyük sorun denizdeyim. Daha da büyük sorun denizdeymiş. George Monbiyo yazdı. Onu da birazcık konuştuk. Yani ya morali bozmuş gibi olmayayım ama. Yok. Dikkat ediyorum zaten denize girerken. E, bu hızlandırılmış tahribat tabii biyolojik şeşitliğin ortadan kalkmasına da neden e, olduğu açıklanınca bir e, milyon hayvan ve bitki türünün de ee, ...kısa ve orta vadede nesillerinin tükenmesi, neslinin tükenmesi söz konusu olunca... E, ...bütün, e, hemen hemen dünyadan bütün karikatürcüler bu konuya eğilmişler. E, ancak e, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azulay, e, harekete geçmek için henüz geç kalınmadığını ve çözümlerin var olduğunu da belirtmiş... Bu da içimizi rahatlattı tabii. Ben çözümlere yardımı dokunur mu, dokunmaz mı bilemiyorum ama bu hafta elimden geldiğince insanları e, karikatürlerle biraz uyarmak, uyandırmak için bir çaba gösterdim ve birlikte gösterdik. Nerede birlikte? Milas'ta, e, Milasta 9. Uluslararası Turan Selçuk Karikatürleri jüri toplantısı gerçekleşti hafta sonu. Ben de Milas'taydım, e, bazı karikatürcü dostlarla birlikte. ...fırsattan istifade bu Şirin ilçenin 10-12 yaşlarındaki, hatta daha küçükleri de vardı, 8-9 da vardı. Bazı minik öğrencilerini resim öğretmenleri Mehmet Nerkiz'in yardımıyla bir araya getirdik. Ve güzel bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Kim vardı bu atölye çalışmasında? Aslı Alpar vardı. Tanıdığımız, bildiğimiz e, karikatürci dostumuz e, Kafa dergisinden Turgay Kara da İzmir'den geldi ve Halit Kurtulmuş Aytozlu o da Bursa'dan geldi. Bu değerli karikatürçilerle birlikte bu çalışmaya katıldık ve ortaya da hoş bazı karikatürler çıktı. E, öğrenciler gerçekten iklim değişikliği ve çevre sorunları için e, bilgililer ve e, duyarlar. Yalnız bu yok oluş isyanını ve Greta Thunberg adını hiç duymamışlar. Hmm. Sordum onlara. Ben dün metroda bir Alman kafile gördüm genç çocuklar. Onlara da aynı soruyu sordum onlar da bilmiyorlarmış. Ya. Biz elimizde pankartlarla beraber Maçka Parkı'na giderken. Yani iyi çalışmıyorsunuz. Ben mi çalışmıyorum? Evet. Ee, baksana. <gülüyor> Almanlar duymamış, Milaslılar duymamış. Evet. <gülüyor> Neyse. Gönderin Almanya'yı onlara da duyuralım. <gülüyor> ayvata kadar Bence, gönderiyorsun. bence e, Öncelikle e, Can şey öğretmenlerin bilgilenmesi onların duyması e, ilk e, etapta alınacak bir e, şey olmalı yani Karar Ama çocuklar da ciddi bir şekilde, yani bazı kesimlerde çok bilen çocukların da olduğunu görüyoruz. Evet. Aktivist yani. Var. Yani takip edenler. Biraz velilerinin de etkisiyle bu. Evet. Ebeveynlerin etkisiyle, öğretmenlerin etkisiyle e, hep o şekilde oluyor, o şekilde ilerliyor. Yani, eninde sonunda yani 9-10-11 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Tabii 15-16'ya e, ulaşınca o zaman kendi... E, kararlarını kendi daha doğrusu e, araştırma duygusuna bilme duygusuna ihtiyacını kendi gidermeye başlıyor. Bretada da öyle oldu herhalde. Evet. Yani büyük bir yükseliş var zaten evet. Şimdi dünyada çocuklarda. Bakalım mı? yani ben durum, gayet umutluyum yani. Durum vay mı yani umut ama bir yandan da. E, Neyse. Evet. Şimdi bu Milas'tan dört tane çalışma getirdim. Ee, açık radyoya armağan ettiler. İki tanesini dokuz yaşındaki Havasu İbil, Havasu İbil çizdi. Ee, i̇ki tanesini. Ee, Bire. karikatür çizmiş. Evet, evet karikatür çünkü sonuçta karikatür atölyesiydi. Evet. Ee, kendi duygularını bildikleriyle birleştirince işte böyle bir e, e, karikatür çıktı ortaya. Hoşta bir şeyler yazdı. Evet. <gülüyor> e, bir diğerini Ceylin Çetinkaya diye. O da 12 yaşında bir e, geleceğin mini karik. Şimdiden geleceğin karikatürçüsü olmuş. Olmaya çok evetti. Ee, ...bir tanesini de on bir yaşında... Zelil, ...Zelal Deniz Uysal... ...çizdi. O da hoş bir çalışma. Bunları anlatmıyorum... ...çünkü yani... ...anlatması biraz zor olacak. Belki... ...yardımcı olursun. Ömer. <gülüyor> yani şaşkınlıklar içindeyim... ...aslında son derece... ...derinlemesine bir kavranışla... ...yani çocukların kendi dünyalarının... ...bütün çevrelerinin mahvedilmekte... ...olduğunu... Yere trajikomik çizimler bunlar yani hem... Trajikomik evet. mi gülmesen mi diye bakıyorsun ama muazzam bir yıkım tablosunu, kirlenme ve yıkım tablosunu da çiziyorlar ama... ...esprili bir şekilde çizmiş oldukları için de gülümseyerek, acı bir gülümsemeyle izliyorsun yani. Aslında Milas o kadar sanayileşmemiş bir e, ilçe, çok şirin bir ilçe... Ee, kültürel geçmişi olan tarihi bir ilçe. Fakat tabii yatağına Mudanya çok yakın biliyorsunuz. Yani çocukların hep gözünde o bacalar, fabrikalar, bir de binalar. Ben onu gözlemledim. Evet, ee, bina, şey, çünkü işte ben yani de onu Buraya dört çizim getirdim ama çocukların hemen hepsi o çok katlı binalar e, çizmişler ve maalesef vilasta da böyle bir durum var. Yani görünüyor. Yani binalar bir de mesela otomobil de çiziyorlar. Evet şehir içinde yani en büyük zararları nereden geldiğini görüyorlar yani güneşi bulutları kapatan ağaçları da örten bacalar binalar ve arabalar İzel Bey, bu konu hakkında şöyle bir fikrim var yani şu andaki insanlar iklim krizinin geri döndürülemez noktaya gel gelecek olduğu tarihi konuşuyorlar yani 12 sene evet, sonra 12. çocuklar da aynı şekilde bu konuyla alakalı bazı şeyler söylemeye başladı mesela Atlas Sarrafoğlu 12 sene sonra depresyona değil denize girmek istiyorum dedi Diğer hmm. çocukların da bu konularla alakalı olarak çeşitli düşünceleri var. Belki onlardan 12 sene sonra yani bu geri döndürülemez noktaya geldiği zaman iklim krizi dünyanın nasıl bir yer olabileceğini sorabiliriz ve bununla alakalı çizimler bu de isteyebiliriz. 12 yıl sonra. Can yani bu çok ilginç bir e, bakış bir düş bir fikir daha doğrusu. Evet. Bunu daha sonraki atölyelerde hatta bu konuda yarışma bile açabiliriz. Evet. Yani, yani büyüklere de aynı şekilde bu soruyu evet. sorabiliriz. 12 yani bunları sene sonra dünyayı nasıl görüyorsunuz nasıl Önümüzdeki sene 11 sene olacağı zamanda 11 sene sonra diye devam ederiz yani bir geri sayım var bu geri sayımı aynı şekilde gündemde tutmanın da yeri ve zamanı diye düşünüyorum evet, Bir de yani şurada ufak bir ayrıntı ama can alıcı da bir ayrıntı olduğunu söyleyeyim 12 değil 11 kaldı Çünkü ha ben geçen sene geçen sene yani söylemiş bir sene önce Ekim ayında mı ne söylemişti işte hmm. Ee, Birleşmiş Milletler bunu. Yani neredeyse 11 sene kaldı artık. Fakit geçiyor. Sınavı bir de öbür mi? biyolojik yok oluş raporuyla ilgili de iki sene falan diyorlar. Yani eğer bu biyolojik yokuş, yok oluşu önlemek istiyorsak, evet. yokuş aşağıya gidişi, önümüzdeki iki sene içindeki çok acil iki toplantıda halletmek zorundayız diyordu o son raporda. Durum Böyle yani. Denize girelim. <gülüyor> ee, o zaman devam edelim evet, aynı devam şekilde. Edelim. Dünya karikatürcüleri ha, demiştim. Pardon ben senin evet. sözünü de kestim. Ee, bu çocukların şeylerini de internet sitesinde de koyarız Milas'tan gelenleri. Çok mutlu olurum. Onu zaten e, bizim Neden? devam etmekte Hı -hı. olan bir şeyimiz var. Hala geliyor değil mi can şeyler? Evet, dün geçtiğimiz hafta geldi. Dediğim gibi yeni bir kampanya bulmamız lazım. Yani farklı bir şekilde düşündürmemiz gerekiyor ve bu konuyla alakalı destek olmamız gerekiyor genç dostlarımıza. Büyükler için de aynı şekilde bu durum evet. geçerli olabilir. 12 yıl sonrası. 12 yıl diyeyim. sonra. Ya da 12 yıl sonrasını anlatın. Today After. Evet. The day after, evet. Ee, dünya karikatürcüleri demiştim. Hakikaten e, fırçalarına sarıldılar ve bu hafta bu konuyu çizdiler. Birincisi... E, Aden imzasıyla çizen Anderen, İspanya'da yaşayan bir Fransız e, karikatürist, e, bir e, hanım. E, çok e, yetkin bir çizgisi var. E, Jenga oyununu biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu Jenga oyunu ahşap çubuklarla oynanıyor. E, bir kule yapılıyor böyle. 80'lerde çıkmış bir oyun. Çok yani. da popüler oldu. E, maksat o çubukları çekip e, birer birer çekiyorsunuz. Kim kuleyi devirecek yani dev, kuleyi devirmemek e, önemli. O Jenga'dan yapılmış bir yani o ahşap e, parçacıklardan yapılmış bir kule çizmiş. Ben e, hiç oynamadım. 80'lerde çıktı çünkü bu oyun. Ben Ve çok popüler oldu hatta promosyon falan yapılıyor yani firmalar kendi markalarını bastırıyorlar hmm. bu ahşap e, parçacıklara falan çoluk çocuk oynuyorlar e, ailece sonunda kule yüzde yüz yıkılıyor hiç e, kurtuluşu Kaçarı yok, yok. Evet. ama yıkan kaybediyor tabi oyunu e, şimdi bu adenin çizdiği kule çok güzel de çizmiş tepesinde ise ne görüyoruz bir e, cennet ona... manzarası yani evet, bir ormanlık küçük bir arazi, bir alan. Ee, ağaçların içinde işte fil var, zürafa görüyorum, panda tabi. Tilki var, geyik, yaban domuzu bir tane falan. Ee, bir de kuş gibi bir, bir, bir, bir, bir, en kenarda bir tane var, ee, ağaçlık. Tabi, çubuklar çekildikçe, bir bir, sonunda e, yıkılacak zaten iki tane de el çizmiş e, Aden. Bir sağında, bir solunda. Belli ki işte birer birer çekiyorlar çubukları. Bakalım kuleyi hangisi yıkacak ve oyunu kaybedecek diyor. Bence şimdiden bahse varım. Ee, herkes kaybedecek. Hepimiz kaybedeceğiz. Ee, şeyler de kaybedecek mi? Petrolcüler. Yok o onlar kazanacak ama yani. Onlar, onlar her kazan zaman kazanıyor. Evet onlar. Eee... Onlar... <gülüyor> Meksika'ya geçelim. Meksikalı e, çizer e, Rodriguez. Daha önce karikatürlerini anlatmıştım. Çok başarılı bir çizer. O da çok yetkin bir çizer. E, dünyayı bir uçuruma benzetmiş. Dünyanın işte altı bir, üstü bir uçurum gibi e, değişik bir şekilde. Uçurumun tepesinde de bazı hayvanları e, resmetmiş. Yine aynı tarzda. Yani ben bir gergedan bir panda görüyorum. daha Kutu... gorili. Evet, evet. Ee, bir penguen var. Değil mi? Pa De, kutup evet. ayısı var, klasik. Hiç, hiç eksik olmaz. Kutup ayısı hatta böyle korku ve biraz böyle tutunmaya çalışıyor uçuruma ama... E, ...toprak ayaklarının altında böyle kayıyor. E, hayvanlar bir umutsuzluk içinde aşağı bakıyorlar. Ha düştü, ha düşecekler. Heyelan, heyelan onları götürmek üzere. Bu bunun ayrıca belgeselinde de David Attenborough'un şey yaptığı Our Planet yeni çıkan gezegenimiz dizisinin ikinci bölümünde bu Walrus denilen işte deniz ayılarının evet. bir tonluk hayvanlar kapıları şey yaptıkları ve ondan sonra da tırmanıp 80 metreden kendilerini aşağı attıklarını da gördük yani aynı bu karikatürde olduğu gibi. Evet, evet. Aşağıda da bir silüet var sağda. Ee, hani bu Milasto çocukların aynen çizdiği gibi böyle şey, e, bir takım e, rafineliler falan görüyoruz değil mi? Evet. Fabrika bacaları falan görüyoruz. Termik santraller falan. Evet, Rodríguez'in mesajı çok açık. Hayvan türleri bir bir e, yok oluyor. Yine bizim dostlarımızdan bir tanesi Taylandlı çizer... Yani dünyanın her yerinden bu konu bu konuyla ilgilen ilgilenilmiş basmaya. Steph bu e, Nüün gemisini yeniden yorumlamış. E, fakat geminin adı ne? Galaktik. Galaktik Ark. Yani bildiğimiz böyle bir uzay gemisi, uzaylıların gemisi. Ama, evet, uzaylıların e, Nuh'un gemisi. Evet, uzay gemisinden aşağı bir merdiven e, böyle açılmış. İkişer ikişerde tırmanan hayvanlar var. Tıpkı Nuh'un gemisine tırmanıyorlarmışçasına. E, fakat bu merdivenin hemen başında bu taşınmayı yöneten iki uzaylıdan bir tanesi... E, ...yeni gelenlere dur diyor. Yani not you. Sen, <gülüyor> sen değil diyor. Sen gelemezsin diyor. Kim o? Gelmeye çalışan o bildiğimiz işte... İnsanoğlu, Adem. Yok. Petrolcüler işte o. Zenginler. Evet, evet. Yani orada o, tam insanoğlu yok orada. Yani bence. egzosundan böyle kara dumanlar tütüyor. Üzeri açık, lüks bir arabanın, kabriyoli bir arabanın e, iç, içinde e, bir kadınla bir erkek var. E, politikacı da olabilir e, politikacı değil mi? Politikacı da evet, olabilir. Evet, zaten evet. aynı. Artık evet, birleştiler evet. ve dolar torbası. Dolar torbası. O klasiktir zaten. O simge. Ee, ...bir sürü de boğul... Ee, ...karısıyla işte binecek ama... ...yok diyor, sen olmaz diyor. Ee, karikatür biraz şekilci fakat... E, ...çarpıcı ve... ...güzel bir karikatür çizip falan çok güzel. Evet. Ee, karikatürü. Ee, en son e, karikatür... ...bu da Amerika'dan geliyor. Ee, karikatürcünün adı... ...Joel Pett. Ben... ...komik gördüm çizgi olarak falan yani... ...böyle tipik çizgi roman çizgileriyle... ...yani o komikistler vardır ya... ...o tarzda çizilmiş... ...yine bu tükenmekte olan hayvanlar alemini... ...bu defa faunanın içinde... ...bir faunanın içinde resmenmiş... ...fauna hani şehir hayvanlar dışındaki... Ahli. Evet Büyük. doğal hayatı korumaya yönelik böyle bölge... Ee, bu faunanın içindeki zavallı hayvanlar etraflarını da inşaat alanları ve iş e, makinaları falan çevrelemiş. Ee, ağaçlar da yanmış yani gitmiş, ya, e, yarılanmış yok ağaç hemen hemen. Ee, çok hayvan var, çok sayıda hayvan var, böcek var, kuş var, her şey var yani e, şeyin içinde, çizimin içinde. Ee, onun için tek tek saymaya gerek yok bence. Yani. Zaten ee, Fauna Times dedikleri de hayvanat alemi. Evet. evet. Onun gazetesi Şimdi, yani. O kuş gazteyi okuyor onu söylemedik ama. Evet. Galiba değil mi? Evet. O kuş e, kelaynak mıdır? Bilmiyorum biraz şişmanca bir kelaynak olabilir. E, Fauna Times'ı okuyor. Ve manşet kocaman manşet e, 1 milyon tür yok olacak. ...diğerleri de böyle biraz dehşet, biraz şaşkınlıkla... ...filler böyle yanında yavrusuyla fil var... ...hepsi e, gazetedeki habere bakıyorlar... E, ...sadece o küçük bir gölet var... E, göletten, ...göletin başında bir keçi e, duruyor... ...ve o dile geliyor... Dağ keçisi, evet... Evet, evet, dağ keçisi... ...o dile gelmiş, ya ne kadar kötü diyor... İnsanlar bunların arasında değil... <gülüyor> ...evet... Ama yanılıyor tabii ki. Hiç. Herkes yanılıyor. Evet. Herkes <gülüyor> yanılıyor. Ama düzelecek. Tabii. Önümüzde on bir buçuk yıl var. Her şeyi karartmayacağız ve yok başladı zaten mücadele başladı. Tabii, Muazzam ya. Yani anneler Günü vesilesiyle ve vesilesiyle bu sefer anneler ve Çocuklarının peşinde biz de çocuklarımızı yalnız bırakacak değiliz de bütün dünyada ayağa kalktılar. Evet. Yani Greta'nın başlattığı şey milyonlarca 23 Mart'ta değil mi? 24 Mart şey Mayıs. Evet efendim 24 Mayıs Mayıs Cuma günü. 24 Mayıs Cuma günü de bütün dünyada Muazzam bir yürüyüş var. Greta'nın ve diğer çocukların ayağa kalkışı. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. <gülüyor> Çok teşekkür Ben edin. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri